573. konunun devamı, Hz. Ömer yine kapıyı kapattırdı ve Yezide yaptığı gibi Amra'da vurmaya başladı, sonra Hz. Ömer oranında yaygılarını toplattı ve orada bulunanlara kendisini beklemelerini emrederek çıktı, Hz. Ömer'le hizmetçisi bu kez de Ebu Musa el eş köşküne yöneldiler, Hz. Ömer, onun da ilk ikisinden pek farklı olmadığını söyledi, gerçekten de Ebu Musa'nın köşkü de diğerlerinden farksızdı. Aynı şekilde içeri girdiklerinde Hazreti Ömer, Ebu Musa'ya da vurarak, sen de mi ey Eba Musa, dedi. Bunun üzerine Ebu Musa el-Eşari, ey müminlerin emiri, buradaki arkadaşların hepsi benim gibidir, hem bura halkı, Şam'da başka türlü idare sökmez, demektedirler, dedi. Hazreti Ömer ilk iki konakta yaptıklarını burada da yaptı. Oradan çıktıklarında Hazreti Ömer, kölesine, ey Yerfe, haydi şimdi de kardeşime, Ebu Derda'ya, gidelim. Kesin kes biliyorum ki onun gece ziyaretçileri ve sohbetçileri olmadığı gibi lambası da yoktur. Kapısına da kilit takmamıştır sırtında ince bir elbise olduğu halde kuru toprak üzerinde yatmaktadır ve soğuktan da oldukça rahatsızdır. Selam verdiğinde karşılığını verecek, izin istediğinde kim olduğunu bilmediği halde sormaksızın seni içeri alacaktır, dedi. Böylece Ebu Derda'nın evine gittiler. Kapıyı çalıp, selamün aleyküm, dediler. Ebu Derda içerden, ve aleykümüsselam, diye karşılık verdi. Hazreti Ömer, içeri girebilir miyiz, diye sorunca da, buyurun girin, dedi. Kapıda kilit yoktu ve içerisi de karanlıktı. Hazreti Ömer elleriyle yoklayarak onu buldu. Toprağın üzerinde ve başının altında bir merkep palanı olduğu halde yatıyordu. Üzerinde de ince bir elbise vardı. Ebu Derda, kimsin, yoksa müminlerin emiri misin, diye sordu. Hazreti Ömer de, evet, benim, dedi. Bunun üzerine Ebu Derda yemin ederim ki seni çok özlemişim, görüşmeyeli bir yıl oluyor, dedi. Hz. Ömer ise, Allah iyiliğini versin, ben sana Medine'de rahat bir hayat temin etmemiş miydim, bu ne hal, diye sordu. Ebu derda da ona, ey Ömer, Hazreti Peygamberin bizlere söylemiş olduğu hadisi hatırlıyor musun, dedi. Hazreti Ömer, hangi hadis, diye sorunca da, hani, sizden birinizin dünya azı bir yolcunun ki kadar olsun, buyurmuştu ya, dedi. Hz. Ömer de, evet, onu hatırlıyorum, diye cevap verdi. Ebu Derda ise, ey Ömer, Hazreti Peygamberden sonra neler yapmadık, dedi. Böylece sabaha kadar konuşup ağlaştılar.